Kibirliliğin dışında elbiselerini uzatanlar, hadisin tenkidi altına girmemiştir. Binaen aleyh, Hz. Ebu Bekir zayıf olmasından dolayı, elbisenin bir tarafının sarkmasında ve müminlerin annelerine elbiselerinin uzatılmasındaki ruhsat, kibirliliğin dışında libasın uzatılmasında haramlık olmadığını ifade etmiştir. Sonra Kadı İyas elbiselerin uzatılması erkeklerin hakkında yasak, Kadınların hakkında ise güzeldir demiştir. İmam Nevevi rahimehullah da şöyle der. Ulema kadınların elbiselerinin uzatılmasının lüzumlu ve bu hadislerdeki uzatmama emrinin ise erkeklerin hakkında olduğunda ittifak etmişlerdir. Musharun ileyhima şöyle derler. Kibirlenmek erkek ve kadın hakkındadır. Çünkü her ikisi de hadisteki kim kelimesi içerisine girmişlerdir. Binan aleh Kadir İyaz ve İmam Nevevi'nin yukarıdaki hükümleri kibirliliğin dışında olan hal hakkındadır. Sonra hadisi şerif elbiselerin uzamasının mutlak haram olduğunu beyan etmiştir. Bu hikmete binaendir ki, Ey Ebabekr, sen büyüklenerek libasını uzatanlardan değilsin ve Ümmü Seleme'ye de topuklardan itibaren iki karış daha uzatın diye emretmiştir. Böylece uzatma hakkında hükmünü beyan buyurmuştur.